...tabii... ...şu an yakalayamadıysanız... ...bundan önceki altyapı da yakalanmamış Son demektir şimdi... Şey ha, ...neden ama yakalanmadı... ...çünkü... ...orada... ...Allah'tan gayrı ibadet edilme kelimesi... ...dondurulmuş birkaç tarifle ele alırsan... ...namaz, oruç, sekat diye ele aldığında... ...buradaki mana yakalanmaz... ...ama ibadet... Allah, ...düşünce... ...söz, kasıt, fiil olarak... ...insandan sudur eden her şey dediysen... Hangisi diye arayacaktın? Mekkelilerde hangisi? Allah'tan gayri şefaatçi edinmeleri. Bizim bunlar Allah katında şefaatçilerimiz. Allah ne diyor cevaben? Allah'a yerde gökte bilmediği bir şey mi öğretiyorsunuz? diyor. Ben böyle bir hüküm indirmedim size. Böyle yapın diye. Doğru mu? O zaman Mekkelilerin, şu Mekkelileri reddi olarak verilen şu ayette, biz Allah'a daha çok yaklaşmak için ne yapıyoruz? Vesileler alırız. Ha? Aracını tapıyoruz aracı. hocam onlara tabi. Bak, Aa ediyoruz. bak bu yanlış tercüme olur. Doğru. Ama bu toplum bunu anlamaz. Anlamaz bunu, doğru. Bu toplum bunu anlamaz. Dediği Dedi doğru. Hayır, dua da değil bak. Daha da basit. Bir, diyoruz. iyi Mekkelerin Allah'a yaklaşmak Allah'a Allah yaklaşmak kötü bir kasıt mı? Aslanan değil. Mekkeler Allah'a yaklaşmak için Allah'ın onları meşru kılmadığı bir şekilde aracı ediyorlardı. Vasıta şirk. Vasıta. Aracı vasıta ediniyorlardı. Mekkeliler o zaman biz şöyle tercüme ederiz. Biz onlara Allah'a daha çok yani biz daha Allah'a daha çok yaklaşmak için onlara aracılar edindik. Beynel kavseyin dersin tırnak içi ibadet diye koyabilirsin bak. Ama burada vurgulanması gereken bu. Neden? Aracı edinme kulluk eylemidir. Birisini sevme kulluk eylemidir. Birisinin ensesini okşama kulluk eylemidir yetimin. Birisine tebessümle bakma kulluk eylemidir. Anlaşıldı mı? Yani bizden sudur eden düşünce düşüncenin kulluk eylemi olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ha, konuşma kulluk eylemidir. Kasıt kalpten geçen niyet kulluk eylemidir. Azalarımızda yürümemiz, gelmemiz, gitmemiz, ensesini okşamamız hep bunlar kulluk eylemidir. O zaman bunlardaki kulluğun hangi nevinden sudur eden bir kulluk ki eylem Allah kendinden gayrı ilah edilmekle itam ediyor ve onlara ibadet ettiklerini söyle, söylüyorlardı. Bunu şimdi tefrik ede gelmediğini gelmediğinizde bakın şimdi meseleyi dağıttım mı dağıtmadım. Kulluk dedik bir çizgi çizdik, üç ok çıktık, sağda solda bir ortada, birine fıtrat dedik. Birisine iman, İslam, akide dedik, öbürküsine de tevhid dedik. Şimdi burada öncelikli olarak kulluk ve insanın sorumluluğu, bunun için yaratıldıysa bu bir sorumluluk mu? O zaman ilk sorumluluğun genelde bütün insanlar, bakın, fıtrat bütün insanlara muhatap edilir. İman, inananları muhatap edilir. Peki. Tehid de inananlar için de Allah'ı bileyenlere muhatap edilir. Ha burada sorumluluk dediğimizde genel anlamda, istisnasız, ben insanları derken, buradaki insan kelimesi bir cins isim mi? Evet. Anladınız mı cins isim ne demek? Evet. Evet. Ne demek? Türkleri mi kastediyor? Evet. Çinlileri mi? Evet. Evet. Arapları evet. mı? Herkesi kastediyor. O zaman Allah'ın genel anlamdaki zikrettiği bir şeyi katiyetle biz has bir anlamda anlayamayız. Olur. Allah taksis eden bir nas indirdiyse olur. Bundan kastedilen budur diye. Şimdi o zaman fıtrattaki kulluk hangi adı altında eyleme dönüşür? Şimdiki derslerde ne anladığınızı? İbadet Hayır. İbadet hepsinin adı. Fıtratta da adı ibadet, imanda da ibadet, tevhitte de. Ama buradaki Allah'a olan fıtri kulluk ne anlamda gündeme gelir? Allah'ı tanımak. Bakın çocuklar. Şu dersi siz bile en az üç kere dinlediniz. Ama öyle oldu ki arkadaşlar adından bıktılar. Adından bıktılar. Şimdi Fıtratdaki kullukta sorumluluk, kulluk dediğimizde kulluğu anladıysak sorumluluğu anlamamız gerekir. Sorumluluk nerede başlıyor? Ayıo, sorumluluğu yanlış da, belki sorumu da yanlış anlayıp cevap veremeyebilirsiniz. de yüklenmemem gerekiyor insafsızca. Ha, değil mi hemen olur. Ha, şimdi sorumluluk ne zaman başlıyor? Ya ruhlar alemindeyken, Adem'in sulbinden insanlığın çıkarılması. Burada bizi ilk sorumlu tuttu ne Allah'ın? Ben sizin Rabb'ini diyelim, evet. Bütün insanlık, bu raptan sorumlu, istisnasız. İstisnasız sorumluluğu burada. Onu da anlattığım için teferruatına gitmeyeceğim. Çünkü gidip deftere bakacaksınız ya da dinlediyseniz hatırlayacaksınız. Sen, önce. İyi hatırlayacaksınız şimdi. Demek ki Rab'dan bütün insanlığın sorumlu olduğunu nereden anlıyoruz? Anlamının içinde var. Var mı İzzet? Tabii. Var. Bütünü Adem'in sulbünden kıyamete kadar yaratacağını çıkarıyorsa <gülüyor> hepsi buna muhatap. Tabii. Ama Kur'an'ı ifadeyle hangisiyle birleştiriyoruz? Ya eyyuhennas u'budu rabbakum اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey insanlar, bak ey iman edenler demiyor, ey sabredenler falan filan da demiyor, sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbınıza, bu ne anlama geliyor? Demek ki bütün insanlığın muhatap olduğu ilk emir neymiş? Bir Rabb'ı tanımak, o misakı vermiş. O sözü vermiş. Biz buna birinci misak diyoruz. O zaman bütün insanlık neyden sorumluymuş? Birinci misaktan, birinci misaktan sorumludur. Birinci misakta bir Rabb'in varlığını kabul etmedir. Onun için insanoğlunu şöyle kullanırız. Garizatul fıtriye deriz. Rabb'in varlığını kabul ve itiraf insanda fıtri bir gerekçedir. Bütün his ve duyguları bunu kabule hazırdır. İşte burada cehanet, mazeret. Direkt ha. Direkt direkt katiyetle. Tabii. Ha. Hatta Firavun'un bile inkarı katiyetle yakini değildi. Evet. Estağfurullah. Firavun'un küfrü dahi yakini değildi. Bu ne anlama gelir? Samimi değildi inkarında. Aklıyla kalbi. Necmi? Bakın şu söylediğim sözler teker teker derslerde. Evet. Musa aleyhisselamın sözü sen de çok iyi biliyorsun ki yani Hayır. Firavun'un küfrü Dağın, bile yakini değildir. Zaten hiçbir zaman küfür, inadı, inadı, inadı küfür o inadı küfürdü onu anlatmıyorum. İnadan küfür etmeydi. da onu demedim. Zaten hiçbir zaman küfür yakine mebni değildir. <gülüyor> küfür <gülüyor> devamlı şüphe tereddüt teşvişeme değildir. Binaydı. Hayır. Şunu yakalayın. Küfür yakine mebni değildir. ...küfür, devamlı, şüphe, tereddüt, teşvişe mevnidir. Bakın küfredenlerin sözlerini Kur'an'da... ...hep şüpheyle yaklaşır, tereddütle yaklaşır... ...kafa karıştırmakla yaklaşır, doğru mu? Evet. Küfre dönük, küçük, büyük ne varsa... ...hepsi bu minval üzere gider. Birisi şüpheyle bir şey getiriyorsa... ...hadis inkarcılarına bakın... ...o da şüphe ve tereddütle getirir... Ee, ...vesvesesini. Bu zaten tarafın, ilhadın, şirkin küfrün, fıskın, zulmün hangi boyutta olursa olsun tek malzemesi şüphe ve tereddüt itha etmektir. Ama iman yakine mebnidir bakan. Çünkü iman ispata, itminana ve yakine mebnidir deriz. Bunu anlamanız gerekiyor bu ifadeleri. Çünkü Kur'an bunu kullanmış. Yakini de kullanmış. İspat nedir? Hatu burhanakum inkuntum sadıkin. Doğruysanız delilinizi getirin. ...İbrahim diyor ki... ...ve izkâle İbrahim rabbi erini keyfetuhuyil mevta... ...kâle evolem tu'min... ...kâle bela velâki liyatma'inne kalbi... ...ey Rabbim ölüleri nasıl diriltirsin bana göster... ...İbrahim yoksa inanmadın mı? Bilakis inandım kalbim mutmain olsun diye. En'am suresinde İbrahim aleyhisselamla babasınınla... ...geçen kıssanın altında nedir? İbrahim'in yakinen inananlardan olması için... ...melekutumuzun, saltanatımızın ihtişamını gösteriyorduk diyor. Öyle demiyor mu? Ha, bu ne anlama geliyor? İman, ispat, itminan ve yakine mebni'dir. Küfür ise, katiyetle yakine mebni değildir. Kimin ağzından küfür sözün çıktığını görürseniz görün, o küfür yakine mebni değildir. Bu meselede örnek göstereceğimiz tek kişi kimdir? Firavundur. Demin Cafer mi dedi ona? Musa, Allahu Allah onun diliyle diyor. لَقَدْ عَلِمْتَ Ma enzeleri olayı illa Rabbu cemawati ve ar. Sen çok iyi biliyorsun bunu alemlerin Rabbinin indirdiğine. İnadan. Ne zaman firavun iman etti? Kızıl üstüne yıkılırken. Ben dedi ben İsray Musanı ve ben İsrayen Rabbine inandım. Allah ne diyor? Geçelim. Ne şimdi diyor? diyor? Şimdi şimdi mi? Şimdi mi ne diyor? Şimdi mi? Şimdi evet. mi diyor? Evet, oldu. Evet, oldu. Ha, oldu. Önce buna bakın. Şimdi mi? Evet, Firavun zaten Allah'a inan. hiçbir beşer yeryüzünde yani yakinen küfredemez, etmemiştir. İnsan tabiatı buna müsaade etmiyor. O zaman rastgele çıkan bu tip dangalakça, muhalatalar, sözler, cuhudi olarak çıkar bakın. Akıl ve kalp devrede değildir. Bunu anlama zorundasınız. Bu sefer Fıtrata baktığınız zaman, sorumluluk deyince, ilk sorumluluk birinci misakla başlarmış insanda. O misakın gereği üzere dünyaya geliyor, doğru mu? Niye fıtrat dedik? Her çocuk dünyaya gelirken öyle diyor. Kullu mevludin yüledu alal fıtratı. Her doğan çocuk dünyaya ne, ne, ne üzere doğarmış? Ne demekmiş fıtrat? Rabbim bir Rabb'in varlığını kabul ve itiraf. donanımla geliyor yani. Bu donanımla geliyor. Bu tecizatla geliyor. Tabiatı buna zıt düşemez. Evet, hocam bunu da anlıyoruz. Ee, kalp ve akıl bu, mümkün değildir bir i̇lk İlkarda. yani. Inadandır. Evet, inadandır. İnadandır. Çünkü akılla kalp, aklı selimle kalp devrede değil o an. Bir beraber değiller. Tek kalmışlardır. Çünkü kalbin inkarı mümkün değil. Kalp belki en çabuk hakkı kabul edebilen bir huzurudur. Merkeziyetlik teşkil edebilir bunda. Şimdi döndüğümüzde fıtrata. Demek ki her doğan çocuk ne üzere doğarmış? Her doğan çocukta müstesna var mı? Ayrım var mı? Bir ırk taksisi var mı? Bu da yok. o zaman her çocuk fıtrat üzere doğar. Her insanda bir Rab'bin varlığını kabul ve itiraptan otur. Kabul kabul ve itiraptan sorumludur. Otursunça oturdunuz Ha, şeyin önden geçmeyin. Ha. Bunu anladınız mı? Şimdi bu bir. O zaman bozulmak, fıtratın bozulması ne zaman başlıyor? Hayır, her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Bu fıtrat üzere doğar sözünü, yani bir Rabbi Rabbin varlığını kabul ve itiraf edecek istiğidatta, kabiliyette doğar. Böyle tecihiz edilmiştir bu. Şem suresindeki ayet-i kerimede de ise, Allah her nefse itaati, isyanı, iyiliği ve kötülüğü, ilham etmiştir diyor. Her insan buna mülhemdir. Bunda ne diyoruz biz? İnsan fıtratı icabı yüzde elli, iyiliğe yüzde elli de kötülüğe meyilli. Öyle değil. Hem iyiliğe meyilli, hem kötülüğe meyillidir. Bu ne anlama geliyor? İyilik de yapabilir, kötülük de yapabilir mi deriz? Yoksa muhtariyeti elindedir. İhtiyar sahibi, yani seçme hakkı onun, Peki bu ne anlama geliyor? Ama e şimdi olası. ilk çıkışı şey yaptı, isteyen inansın, isteyen küfür etsin diyor. Talha bunu koydu ayetle. Peki o zaman hem iyilik hem de kötülük ona ilham edilmiştir. Ne anlamda çocuklar? Ali? Serbesttir yani. Onu zaten dedik. Emirlere muhatap olsun diye hocam. Aa. İnönülemişsin hocam. Inanam, anam, anam. Anam. Ebeveynlerin o, ebeveynlerin onu dedik zaten, Talha'nın sözüyle ayeti de dedik. Ebeviyenlerin de onu yönlendirmesi. Aa. Bir. Hocam soruyu anlayamadım. Bir daha soruyu Peki bak yapayım. şimdi. Ee, dedik ki önce her e, Allah her insana nefse iyiliği, kötülüğü, itaati ve isyanı ilham etmiştir. Evet. Ee, oradan İzzet dedi ki yüzde elli itaati, yüzde elli isyana değil de yok. İtaati de meyilli isyana da. Ama burada Talha'nın koyduğu noktada ihtiyar sahibi kendisi. Seçmek konay. İsteyen inansın, isteyen küfretsin diyor. Ayet-i kerime dedi, dediği gibi. Yani imanı ve küfrü seçmek onun hakkı. Evet. Peki o zaman itaati ve isyan, iyilik ve kötülük, hayır beşer ona ilan edilmişti ne anlamda? Anladın mı soruyacağım Feraga? Epeki e çocuklar Allah aşkına bunca derslerin sonunda anladınız mı anladın? Anladınız, anladınız, anladınız, anladınız, anladınız, anladınız mı anladınız mı anladınız mı anladınız mı diye. Bakın derslerde 50 kere soru vardır. Neden o zaman biriniz anlamadığını demedi? Ki ben bunca yolu katettim boşuna mazot yaktım. Allah adına mağdur kalmasın diye hocam. Yok. Resat gününde. Bir Allah'ın kulu var mı? Hadi şimdi hukeydi pensme. Ya lan deli, kardeşim, deli kardeşim, hocam. Onu dedik zaten Talha dedi. Otur yavrum sen. Tala Allah katında sorumlu. Yok yavrum. İnsan vicdanen neyin iyi kötü olduğunu fıtri bazda bilir çocuklar. İnsan kötülüğü bilmeden düşmüyor. Fıtri bazda. İyiliği bilmeden yapmıyor. Biliyor ikisini de. İsteyen, kübresin, isteyen Bu işte. i̇şte yok. Ama o an ihtiyar kendinde. Ha. İyiliği, kötülüğü anlamıyor değil. İyilik ve kötülük de ona açıklanmıştır. Bu ne hisseder kötülük diye. Bunu yani hisseder, bu ne hisseder bu bilinçsiz değil işte burada. Evet. Onun için mazeret burada yoktur. Cehalet, mazeret yoktur. Ayetin devamı diyor zaten. Bunu neden yaptık diyor biz şimdi? Mazeretleri <Gülüyor> sanırken kıyamet gününde inna kunna an hada biz bunu bilmiyorduk haberimiz yoktu demeyesiniz diye çünkü insan orada iyi ve kötüyü ayırt edemese fıtri bazı kastediyorum katetle imanı değil çünkü imanda Allah'ın kötü dediği kötü iyi dediği iyidir fıtratı bu şu an fıtratta genel anlamda şimdi insanoğlu birisine bir sadaka versin rastgele birisi bir yavur ondan rahatsız olur mu Birisinin beş lirasını gizlice çalsa? Olursuz. Çünkü bu insanlardan gizleyerek saklı bunu yapar. Bunun iyi, bunun kötü olduğunu bilir insan. O zaman işte fıtraten bütün insanların aynı seviyede sorumlu olmaları bundandır. Benim bundan haberim yoktu diyemezsiniz. Ha, fıtrat bozuldu mu? Fıtrattaki bozukluk, eğer fıtratı selimen imana ulaştıramadıysan neden? İmana ne zaman ulaşılıyor? Bir nebi Resul'ün gelmesi vahyin inmesidir. Bu ikinci misakın başlangıcıdır. İkinci misak vuku bulana kadar insan birinci misaktan sorumludur. Bunu anladınız mı? İkinci misaka muhatap olduğu andan itibaren birinci misak hiç işe yaramaz. Şu sözü duydunuz mu? Grantland'da hiç Allah adı duymamış birisi. Bu kainatı yeri göğü bir yaratan var. İbrahim de diyor. اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَتَرَ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ Ben yüzümü, yeri ve göğü hiç yoktan yaratana döndüm. وَمَا اَنَا مِنَا الْمُشْرِكِينَ Ben müşriklerden değilim diyor. Orada neden yeri göğü hiç yoktan yaratana diyor, Allah'a döndürdüm demiyor. Yeri ve göğü hiç yoktan yaratan Allah'a demiyor bak. Hayır, bilmediği de değil. Burada mevzu o değil. Çünkü insan şu kainatın tesadüfen olduğuna kimse ikna edemezsin. Ama öyle dangalak çıkar yeryüzünün tesadüf olduğunu söyler kibrit çöpünün tesadüf olduğunu ona anlatmaya çalışsan aptal der. Anladın mı? Akıllarına zaman kalp devrede değil. Şimdi birisi çıksa ne kadar bu dünya tesadüf dese. diyen var kendi kendine oluşmuş diyen. Kibrit çöpü dağda bir zaman odundu. Keresteydi. Kendi kendine kesildi. Kendi kendine biçildi. y verildi. Küçücük töpler halinde oluştu. Sonra kibrit dediğimiz o kimyevi madde yerden çıktı maya halde. Hepsinin başına biraz biraz bulaştı. Kartondan kutuya, ağaçtan yine kağıt oldu, oluştu. Kutular oldu. Böyle geldi desek ne der? E, kocaman kainata tesadüf diyen deli oğlu deli değil mi? Ama bu gösteriyor ki akılla kalp devrede değil. Bu gibi sözler devamlı dangalakça çıkan sözlerdir. Şimdi, eğer fıtrat bozulmadan birinci misaka ulaştıysa, bu bir selamettir. İki, sahip bir imanı gerçekleşme gerçekleştirmeye vesiledir. Çünkü sahip bir iman, e, selim bir fıtratın üzerine bina edilir. Fıtrat bozuksa imanda arızalı mı olur? Fıtrat tamamen bozuk demeyelim. Fıtraktaki bozulan hasletlerden birisi, İmandaki bir yere dönüktür. Sahabeden örnek veriyordun. Bir yere dönüktür. Mesela diyelim eğer fıtraten yalan söyleme, dürüstlük bozulduysa aynen Ebu Süfyan Müşrik Şam'a gittiğinde kervandan Allah Resulü'nün mektubu Hırak'la ulaşıyor. E Mekke'den birisini arattırıyoruz Ebu Süfyan'ı buluyorlar. Götürüp sorguluyor, soru soruyor, cevap veriyor. Kervanın başına geldiğinde Ebu Süfyan, Müslümdeki verilen ör e örnek gibi ne oldu? Ne sordu? Böyle böyle sordu. Ne dedin? Yalanı kendime yakıştırsaydım orada Muhammed hakkında yalan söylerdim diyor. Bu ne demek? Müşrik ama Müşrik o değer bozulmamış bakın. Sadece o değer mi? Hayır. Çok o değer var. Bizimkilerden daha da çok değer var. Eğer evet. tanımak istersen bak Kur'an'daki sünnetteki hayatlarına bizimkilerden daha çok değer. Bizde teyüt eğili olduğunu söylediği halde yalan söyleyebiliyor bir insan rahatlıkla. O adam şimdi müşrikken yalan söyleyemiyorsa, yakıştıramıyorsa, iman ettiğinde yalan söyleyebilir mi bu adam? Biz ehli sünnet, onun için sahabe, hadiste biz uduldur, adildir deriz. Hata yaparlar ama yalan söyleyemezler. Çünkü bu insanların fıtratı bozulmadan imana ulaşmış, onun üzerine de sahip bir iman ne gibi? Eğer fıtratın bozulup, dürüstlik gidip yalansa, İmanda birçok mesele şahitliğin, dürüstlüğün üzerine yani hadler dediğimiz ceza hukuku şahitlik üzerine bina edilir. Onlar birçok cüz'ü yaşayamazsın. İmandaki birçok cüz'ü gerçekleştiremezsin. Sahip bir imanı bina edemezsin. Sahip bir iman olmayınca da haris bir tevhit gündeme gelmesi mümkün değil. Bunu yakaladınız mı? Evet. İyi, anla i̇yi anlaşıldığını ben... Her seferinde ben iyi anlaşıldığını zannediyorum ama hemen de bir gedik çıkı çıkabiliyor. Bir gedik çıkıyor şimdi. Şimdi döndük şimdi. Selim bir fıtrat sahih bir iman. Ne kadar selametli gittiyse o denli salim gidip ve bu sebeple sahih bir imanı bina edersin. Ama bu ortamda fıtrat korkunç bozuluyor çocuklar. Fıtri değerleri şimdi döndük. Dersin tamamına bakarsanız hangi derslerde deyince Konyalılara yapılan fıtrat dersleri var. Bazıları bunu elde etmiş da var. Hiç yapamazsanız Konyalı Şükrü'den bunların tamamını isteyin. Burada fıtri hastetleri tanıma zorunluluğu da var. Biz bazı şeylere sahip olduğumu biliriz. Onun varlığını bilmeyiz. Bunu anladınız mı? ...sahibiz, o bizde var, varlığını bilmiyoruz. ama onun varlığını bilmeyiz. Ne zaman biliriz? Bazen varlığını biliriz, varlığı nimettir, onun inkişafı mevzubahistir. Bunu anladınız mı? Evet, evet. Mesela, konuşma fıtraten bizde var mı? Var. Sevgi var mı? Var. var. Devamlı şiddet kullanan bir baba. Hızlı konuşan bir baba, sert konuşan bir baba, azarlayan bir babayı düşünün... ...karı döven, çocuk döven bir babada... O çocukta sevgi nasıl olur? Sevgi sevgi sevgi yer değiştirir. Korku hakim kalkmışlar. Hatta 6 aylık, 4 aylık bir çocuğun suratına bebeği olan var mı? Var. Gidin suratınızı eşitleyin o çocuğa bakın. Ne yapar? Ağlamaya başlar. Neden? Korktu çünkü. Çocuk bile o suratdan anlıyor. Devamlı gülen bir surat görürse çocuk ne olur? Çok yumuşak bir tavırla yaşar. O zaman fıtratı bozmamaya çalışın. Fıtratta verdiğim birçok örnek var. Mesela geçen birisi e, hak etmediği halde dilenene sordu. Onun hak edip etmemesi bizim işimiz değil. İsteyene verme duygusunu kaybetmemek için verin. Bir. İki nedir? Verme duygusunu kaybetme. Verme duygusunu kaybedersen iş biter. Biz vakıftan yani ayrı kalan talebelere diyorduk 100 lira veriyorsak siz de bakın siz de başkasının yardımıyla idare ediyorsunuz. Ama bu 100 liranın götürün 5 lirasını siz de başkasına verin. Sizin torununuzun çikolata mesela Ha, verme duygusunu kaybetmeyin. Çocuklarda bu gibi duyguları yakaladığınızda yıpratmayın sakın. Bunu sonradan milyarlara dahi telafi edip onun üzerine bina edemezsiniz.